Bismillahirrahmanirrahim. 4. Sana kendilerine neyin, neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size bütün iyi ve temizler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğiyle alıştırılıp öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah subhanahu ve teala iman edenlere iyi ve temiz olan her şeyin helal olduğunu söylemiştir. Önceki ayetlerde de kişinin bedenine ya da dinine veya ikisine birlikte zarar olan pislikleri haram kıldığını belirttik de, ve zarret halinde müstesna olanları ayırdıktan sonra helal olan şeylerin neler olduğunu açıklamaya başlıyor. Nitekim başka bir ayette de Allah size haram olanları açıklamıştır. Ancak mecburiyet müstesna demiştir. Ve ardından da sana neyin helal olduğunu soruyorlar. De ki size temiz şeyler helal kılınmıştır. Buyurmuştur. E, Zeyd İbni Mühellel'den gelen rivayette ve Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü! Allah ölüyü haram kıldı. Bize helal olan şeyler nelerdir diye sorduğunda bu ayeti kerime nazi olmuştur. Aynı zamanda burada av meseleleri ve avda kullanılan köpeğin de hükmü girmiştir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bunların hükmünü bir bir izah etmiş. Hayvana gönderirken besmele çekmesini eğer hayvan o senin vurduğunu getirirken ısırmış kendine bir pay ayırmışsa onu alma ona bırak Yok sadece taşımızsa al ye demiştir. Ve okunu atmadan, kılıcını atmadan artık neyini kullanıyorsan bunu da atmadan besmele çek demiştir. Ve teferruatıyla bu avlanma baplarında yeni hiçbir şekilde geliyor. Evet. 5. Bugün size iyi ve temiz olanlar helal kılındı. Kitap verilmiş olanların yemeği size helaldır. Sizin yemeğiniz de onlara helaldır. Mümin kadınlardan, İffetli olanlar ve sizden önce kitap verilenlerden iffetli kadınlar zina etmeksizin, gizli dosta tutmaksızın ve mehirlerini verdiklerini size felaldır. Kim de imanı inkar ederse yaptıkları boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsnana uğrayanlardandır. Allah subhanahu ve teala kullarını haram kıldığı pislikleri helal kıldığı güzellikleri saydıktan sonra burada hemen ardından Yahudi ve Hristiyanların kestikleri hayvanların kitap verilmiş olanların yemeği size helal kılandı diyor. Evet. Burada İbn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim yemekten maksadın kestikleri hayvanlar demek olduğunu söylemiştir. E, hatta Bukhari'de ve Müslüm'de gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz bir tarafa giderken Yahudi kadınlarından bir tanesi sana bir oğlak kessem yer misin diye sorduğunda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve evet diyor ve oğlağı kesip getiriyor zehirliyor onların önüne koyuyor ve rivayet devam edip gidiyor. Bu da gösteriyor ki Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz hem bir Yahudi kadının kestiğini yiyor ve hem oğlar hem de kestiğini diyor sizin yemeğiniz de onlara helal, yani siz de kestiğiniz hayvanlardan onlara yedirebilirsiniz. E, mümin kadınlardan iffetli olanlar ve sizden önce kitap verilenlerden iffetli olanlar sizlere helal kılın diye gelince, size mümin kadınlardan iffetli ve hür olanların nikahı helaldir. Bu ifade daha sonra gelmekte olan sizden önce kitap verilenlerden iffetli kadınlar kavli için hazırlık mahiyetindedir. Ee, ve Allah Subhanahu ve Teala burada hükümlerini bildirmiş. İsmetli olduğu müddetçe, şirk koşmadığı müddetçe, dost tutmadığı müddetçe onları nikahlamanızda sizin için bir mahsur yok demiş. Mehirlerini verdiğinizde yani onlar iffetli ve namuslu kadınlar oldukları için kendilerine de gönül rahatlığıyla mehirlerini bolca verin, evlenin diyor. Evet, zina etmeksin, gizli dost tutmaksın, bu da burada nedir? İlletidir, şartıdır. Zinadan uzak olma, yani iffet şartı. Nasıl kadınlar için geçerli aynı şekilde erkekler için de geçerlidir. Evet. İmam Ahmet bin Hanbel, merhum, kötü yoldaki kadının tövbe edinceye kadar nikah, nikahının doğru olmayacağını ve isyanda devam ettiği sürece iffetli bir erkekle evlendirilmesinin sahih olmadığını bu ayetten çıkararak tebba vermiştir. Evet. Aleyküm var ve rahmetullah Maide 6 Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başımıza da meslediniz. Ve topuklarınıza kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünip hemen temizlenin. Eğer hasta olmuşsanız veya seferdeyseniz iseniz yahut feladan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmış da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size zorluk vermek istemez. Lakin sizi temizlemek, üzerinize olan nimeti tamamlamak ister ki şüphedesiniz. Evet. Bu da abdest, usül ve teyememi anlatan ayeti kerime. Bununla alakalı e, hadis kitaplarına baktığımızda o kadar çok rivayet gelir ki, elleri yıkamaktan ayakları yıkamaya kadar ve teyemmümden teyemmümin şartlarına kadar ve gusüle kadar.